Musafaha Selamlamanın tamamı el sıkmaktır. İki Müslüman birbirine mülakatlarında musafaha ederken elleri birbirinden ayrılmazdan evvel Cenab-ı Hak ikisinin de günahlarını afu eder. Birbirinizle musafaha edin. Kin, haset kalbinizden yok olur. Hediyeleşin. Birbirinizi seversiniz. Böylece aranızdan kin ve adavet kalkar. İki Müslüman erkek erkekle, kadın kadınla birbirine mülakatlarında selamla musafaha ederlerse Cenabı Hak'tan yüz rahmet üzerlerine iner. O rahmetin 99'u en çok gülümseyene ve en güzel hal soranadır. İzahı. Musafahanın tek elle yapılmasının usulü şöyledir. Er ere, kadın kadına, her birisi sağ ellerinin ayalarıyla baş parmaklarının altındaki etli kısmı kavrar. Baş parmaklar da kenetlenir. Samimiyetle el sıkışırlar. İki elle musafaha yapılırsa şöyledir. Sağ ellerin ayaları birbirine yapıştırılır. Ve baş parmaklar da kenetlenir. Diğer dört parmak bileğe doğru uzatılır. Her iki musafahada da Dua ve istiğfar yapılır. Tokalaşınız. Kalplerinizden kin ve adavet yok olsun. Malindeki hadisi şerif her iki musafahayı kuşatmıştır. Hazreti Ebu Zer radıyallahu anhu şöyle der. Ben Rasulü muhteremle her mülakatta musafaha ederdim. Hatta bir gün evimde olmadığım halde beni çağırmışlar. Eve dönüp haber aldığımda ona gittim. Durumumu arz ettim. Kendileri tahtları üzerine oturmuşlardı. Beni alıp kucakladı. Kucaklaması göğsüme çokça feyiz ve esrarı akıttı. Amma bu hal hoş oldu, hoş oldu, hoş oldu.